1007 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, kızlarından birinin oğlunun ölümüne sabretmesi, biz Peygamber'in yanındaydık, kızlarından birisi Peygamber'e haber verdi ki, bir çocuğu ölmek üzeredir, Hazreti Peygamber gelen adama, git ona de ki, Allah neyi alırsa, o Allah'ındır, neyi verirse o da Allah'ındır, her şey Allah katında belli bir müddettedir, ona söyle ki sabretsin ve Allah'tan sevap istesin, dedi, Adam gitti ve tekrar dönerek Hazreti Peygamber'e, kızın ille de gelmen için yemin etmiştir, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber beraberinde Saad bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Kâb, Zeyd bin Sabit gibi sahabiler ve başka kimseler vardı. Ben de onlarla beraber gittim. Çocuk, Peygamber'in yanına getirildi. Onun göğsü sanki delinmiş bir kırba gibi durmadan hareket halindeydi. Resulullah'ın gözlerinden yaşlar akıyordu. Saat Resulullah'a, ey Allah'ın Resulü, bu nedir, diye itiraz edince, Hazreti Peygamber, bu merhamettir. Allah kullarının kalbine bunu koymuştur. Allah kullarından merhametli olana merhamet eder, buyurdu.